Elhamdülillahi Rabbil Alemin hamden kesiren tayyiben mübareken fih Kema yenbeği licelali vejhihi ve li azim Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin Ve şefi'il mizlibin El mahmudil mustafel müştebel murtadel Emin ve alâ âlihî ve sabbihî ve men tebi'ahû bi-ihsânîn ilâ yevmîd Aziz ve muhterem Cemaati Müslümin sevgili kardeşlerim şu mübarek Cuma gecesinde bizi ibadethanesinde toplayan bir araya getiren Allahu Teala Hazretlerine Hamdü senalar olsun. Yeryüzünde Allah'ın en sevdiği yerler ibadethanelerdir, mescitlerdir Kendisine ibadet edilen mübarek mekanlardır. Haftanın günleri içinde en mübarek gün de cuma günüdür. En mübarek gece cuma gecesidir. Yalnız yeniler bilmezler, eskilerin malumudur ama yeniler belki akılları karışır bilmezler. Cuma gecesi, Perşembe günü akşam ezanı okunduğu zaman başlar. Şu anda biz Cuma gecesinden girmiş bulunuyoruz. Halbuki sanır ki yeniler gençler, daha bugün perşembe günü 12'ye kadar perşembe ya yeni usule göre sanır ki cuma gecesi gelmedi. Aslında aslında cuma gecesi şimdi başladı. Akşam namazını kılar kılmaz cuma başladı. Perşembe bitti. Şimdi Cuma'nın yasını kıldık. Perşembe'yi cumaya bağlayan gecede yarın sabah sabah namazını kılacağız. Cuma sabah namazını öğlen namazını kılacağız. Cuma'nın ikindi namazını kılacağız. Ondan sonra ezan okunduğu zaman cumartesi gelir. Yani Cuma'nın gecesi şimdiden başladı. Gündüzü sabah namazında başlayacak. Gündüzünün bitişi de yarın akşam ezanı okununca bitecek. En hayırlı gece efendim Cuma gecesidir. Peygamber Efendimiz Cuma gecesine ''el-leyletü'l-garra'' diye isimlendiriyor, yani isim veriyor. ''Garra'' ne demek? Yani pırıl pırıl nurlu demek. ''el-leyletü'l-garra'' pırıl pırıl nurlu gece, Cuma gecesi. Efendim, e, gündüzü de nurlu bir gündüzdür. Bu Cuma gecesinin mübarekliği hakkında önce tabi Kur'an-ı Kerim şahit, Cuma Suresi var efendim Kur'an-ı Kerim sureleri arasında efendim Cuma'nın şanına hakkında bir sure inmiş olması yeter ne kadar kıymetli olduğunu gösterir. Sayısız hadis-i şerifler var Cuma gecesiyle ilgili. Yalnız bir tanesini size hatırlatmak istiyorum şimdi. Arapçasında mübarek olsun, bereketlensin onu duymaktan kulaklarımız efendim ve şenlensin diye okuyacağım. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kebâ revâhu i̇bn an Ebi Ümâme radıyallahu anh Kânsüleyâlin lâ la tureddü fîhînnet dâvetû El-evvelü leyletü min receb, evvelü leyletin min receb, ve leyletün nısfı min şâban, ve leyletül cuma, ve leyletül fıtr, ve leyletül nahr İbn-i Asakir'in Ebu Umave radıyallahu ahten rivayet ettiği hadise göre, hadisi şerife göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, beş gece vardır ki yılda, bu beş gecede yapılan duaları Allah geri çevirmez, boşa döndürmez, duaları kabul eder. Bir tanesi Evveli Leyletin min Recep, Recep ayının ilk gecesi, o geçti. Şimdi Recep'in ortasına geldik. Bugün Recep'in 13'üdür. Efendim yarın işte Mehtap ortalığı aydınlatıyor. Yani yarısı olmuş yani. Artık Recep ayının iki haftası geçti. Ama ilk haftasında Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Regaib Kandili'ydi. Elhamdülillah işte artık istifade eden istifade ediyor. Mübarek günlerin, gecelerin mübarekliği istifade edenlere göredir. İstifade eden eder, edemeyene bir şey yok. Bağıran yerine, dürgüher ü güher semadan, bir baht olanın bağına bir kadresi düşmez. Ziya Paşa böyle söylemiş, gökyüzünden mücevher yavsa, adam bahtsız oldu mu onun bağına düşmez. Adamın bahtsızlığı nereden başlar? İmansızlığından başlar ibadetsizliğinden başlar. Nasipsizliğe iyi Müslüman olmamasından başlar. İyi Müslüman oldum bir insan ne mutlu. Ne mutlu ki cennetin yolu kendisine açılmış. Açık yani yol. Kapalı değil. Ama insan Müslüman olamadı mı ne yazık. En büyük zavallılık, en büyük fakirlik o ki hem dünyası hem ahireti perişan olacak. Onun için üzerimizde Allah'ın nimetleri sayılamayacak kadar çoktur ama en büyük nimeti bizim Müslüman olmamızdır. Elhamdülillah Müslümanız, Elhamdülillah Müminiz, Elhamdülillah Allah'ın sevdiği dine sahibiz, Allah'ın Hak kitabına bağlıyız, Allah'ın Habibi Muhammed-i Mustafa'sına ümmetiz. Elhamdülillah, bundan büyük nimet olmaz, bu bir. Şimdi böyle mübarek geceler, herkesin gecesi, herkesin gündüzü olmuyor, sadece istifade edenler ediyor. Bir kere istifade etmek için ilk şart mümin olmak lazım geliyor. Mümin olmayan bunlardan hiç istifade edemiyor. Çünkü Allah kendisini tanıyamayanı affetmiyor. İnne Allaha la yağfiru en yuşrike bihi şeyen veya yağfiru ma done zalike limen İlle kendisini tanıyacak kul. Tanımazsa veya yanlış tanırsa. Senin Rabbin kim? Şu karşıdaki dağ. Haşa, Sümme Haşa, Sümme Haşa. Ya dağ gibi binlerce dağ var. Dağa tapılır mı? Efendim sen kime tapınıyorsun? Ben buzaya tapınıyorum diyor Hintliler. Haşa sümme maşa ya biz o buzaları inekleri kesiyoruz. Etini pizzacılar kullanıyor. Derisini de ben pabuç yapıyorum. Tepe depe kullanıyorum. Sen bunun nesine tapınıyorsun? Yazık değil mi? Onun gibi Allah'ın nice mahlukları var. Amerika'da bufalolar var, bizonlar var. Efendim bilmem Arabistan'da develer var, Afrika'da zürafalar var, filler var. Yani bunun büyüklüğüne mi hayran kaldın, boynuzuna mı hayran kaldın, kuyruğuna mı hayran kaldın, nesine hayran kaldın da bunun, bu zavallı mahlukun nesine tapınıyorsun ya? Öküze tapılır mı? Efendim ben öküze tapmıyorum da, ben güneşe tapınıyorum, diyor Japonlar. Güneşe tapınıyormuş. Peki güneşin nesine tapınıyorsun sen? Yani güneş gibi gökyüzünde binlerce güneş olduğunu ilim söylemiyor mu? Niye sen ötekileri bıraktın bıraktın bıraktın da küçücük bir tanesine bizim dünyamıza yakın diye o güneşe tapınıyorsun? Senin hiç, demek ki astronomi bilginde yokmuş, çağdaş bilginde yokmuş. Sen her şeyin boşmuş demek. Hem de imparatora güneşin oğlu diyorsun. Olur mu? Niye yanmamış bu güneşin oğluysa? Niye bu ya? Bu da güneş gibi yakmıyor, babası gibi, babası güneşse, güneşin oğluysa. Saçma, sen saçma bir dine sahipsin, çekil. Aklını başına topla da benim huzuruma öyle gel. Allah kabul etmiyor. Güneşe tapınanı kabul etmiyor, buzaya tapınanı kabul etmiyor. Haça, puta, ağaca, yaprağa, denize, yıldıza, efendim, eliyle yapılmış mahluklara tapanı Allah hiç affetmiyor. E ondan sonraki günahlar onları affedebilir. Ama... ...ilk önce Müslüman olacak. Bu mübarek gecelerden de istifade etmek için... ...önce Müslüman olacak bir ...sonra yolunda olacak. Meyhanede durana... ...bu gecenin bereketi gitmez. Gafil durana... ...bu gecenin bereketi gitmez. Cahil olana... ...bu gecenin bereketi gitmez. Yani kıymetini bilecek. Allah'ın yoluna gelecek. Bu bereketten faydalanacak yere gelecek. Kasap dükkanına girip de bana iki, iki tane ekmek verdiysen adama gülerler. Veya fırıncı dükkanına girip de burada efendim bilmem e, kızartma makinesi alabilir miyim desen gülerler. Ya bunun yeri burası değil derler. Bereketin alındığı yerde efendim ibadethanelerdir. Demek ki bu gü güzel gecelerden Dualar kabul oluyormuş bu beş gecede. Bu güzel geceleri sayalım şimdi ama evvela bunlarla istifade etmek için insanın mümin olması lazım. Bir de Allah'ın yolunda olması lazım. Bu berekete talip olup gelip, nerede satılıyorsa bu bereket, nerede dağıtılıyorsa gelip oradan almak lazım. E Recep ayı geçti. Recep'in birinci günü geçti. Çok kıymetliymiş o gecede dua etmek. Kaçırdık. Bari bir dahaki senenin Recep ayına not alalım da yazalım takvime. Önceden yazalım da kaçırmayalım böyle. Tren kaçtı mı arkasından nasıl koşuyor insan? Dur, ya eyvah, iki dakika yüzünden treni kaçırdık. Hay Allah, koş bakalım yetişebilirsin. Tren bona vardı. Kaçırdın treni. İki dakika geç kaldın, tren kaçtı. Şimdi bizim birinci gece kaçmış. İstifade edebilen etmiştir, dua edebilen o gece duası kabul olmuşsa, olmuştur. Recep'in birinci gecesiymiş. Bu senenin Recep'i geçti, 15 gün, 14 gün geçti. Bir dahaki seneye bahar takvimlere yazalım. Yazın da bana da hatırlatın. Bir dahaki sene telefon edin, hocam Recep'in birinci gecesi diye söyleyin. Bu bir. O gitmiş. Ve leyletün nısfı min şaban. Şaban ayının yarısının gecesi. Ah bu daha gelmedi. Bunun gelmesine daha bir ay var, Şaban ayının, bu ikinci, duaların kabul olduğu ikinci geceye bir ay var. O ne gecesi hocam? O gecenin bizim Türklerin bildiği bir adı var mı? Var! Şaban'ın yarısı gecesinin adına Berat Gecesi derler, Berat Handidi derler. Çünkü Allah'tan berat verilir kulların eline, günahlardan berat eder, beraat eder. Onun için çok mühimdir. Bir ay kalmış. Ona yazarsınız takviminize, isterseniz caminin takvimine yazın. Zaten caminin takviminde vardır. Ha, yarın gün, öbür gün efendim neyse beraat kandil diye yazar, hutbede de herhalde hoca söyler. Ey müminler önümüzdeki falanca gün beraat kandildir, camide toplantı olacak. İşte çocuk çocuğunuzu alın gelin filan diye herhalde onu bildirirler. Biz e, fazla kardeşimize rica edelim, onu ikaz etsin herkese. İkinci geceyi tamam, kaçırmayabiliriz. Allah ömür verirse, Allah ömür versin. Nice yıllar sıhhatle, afiyetle yaşamak nasip etsin, ona yetişebiliriz, iki. Üçüncüsü, Ve leyletül cuma. Oho, yaşadık. Her hafta cuma gecesi duaların kabul olduğu geceymiş. Elhamdülillah, hocam işte buna sevindim. Şimdi, Recep'in birinci gecesinin kaçtığına üzülmüştüm ama şimdi bu haberine sevindim. Ağzım dert görmesin. Peygamber Efendimiz söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş. Neymiş? Leyletül Cuma. Cuma gecesi duaların kabul olduğu geceymiş. Muhterem kardeşler. Hangi gece bu? İşte şu gece. İşte şu anda Cuma gecesindeyiz. Ne zamana kadar? Hiye hatta matla il fecir. İmsak kesilinceye kadar. Şu anda bu gecenin içindeyiz. Takvimdeki imsak kesilme saati 5.20 geçe midir? 5.25 geçe midir? Benim saatime göre 5.57 diyor. Benim saatim biraz Arap usulüdür. Biraz farklı olabilir ama demek ki epice bir zaman var. Bu geceyi dualı geçirmek için elimizde fırsat var. İyi, buna da sevindik. Biraz sonraki Cuma şey. Şaban'ın yarısı gecesine de sevindik ama Recep'i kaçırdığımıza üzüldük de. Şimdi buna çok sevindik çünkü bu her hafta var. Her hafta Cuma gecesi duaların kabul olduğu geceymiş. Üç, dördüncüsü ve leyletül fıtır. Fıtır gecesi. Hocam ben fıtır kelimesini bilmem. Sen bunun Türkçe'sini söyle. Fıtır gecesi hangisi? Fıtır gecesi Ramazan'ın bayramının gecesi. Ramazan'ın arefesini bayramına bağlayan son gece. Hani herkes, artık yarın bayram diye bir telaşa düşüyor ya, o gece teravih de yok artık, yarın oruç olmadığından, teravih kılınmayacak, yarın bayram, Ramazan bayramı. İyi ama, teravih yok ama o gece dualar makbul. Ya! Şimdi millet, tamam artık teravih yok, yok diye, yan gelir yatar bilmez bu işin kıymetini. Ama Ramazan'ın son gecesi ertesi gün bayram olan gece Arefe'yi bayrama bağlayan gece duaların efendim mahbul olduğu gecedir. O ne zaman olacak? Herhalde ocağın sonunda olacak. Yani ocağın başında Ramazan başlayacak. Sonlarında Ramazan bayramı gelecek. Arefe'yi bayrama bağlayan gece onu da Elinize bir kalın fırça alın, kocaman, kırmızı bir boyaya batırın, takvimin orası kırmızı boyu. O gece bilsin yani millet, çoluk çocuğa da müjdeleyin, bu gece duaların kabul olduğu gecedir. Dört. Ve beşincisi, Leyletün ün -Nahr. Nahr. gecesi. Hocam bunu da bilemedik. Arapça öğrenmemişiz, efendim İmam e gitmemişiz. Leyletün Nahr ne demek onu da bilemedim. Ağzına sağlık, sen şunu da söyleyiver bana. Azıcık yalvarırsanız söylerim. Bu da leylet Nahır'da kurban bayramı gecesi. Bu da kurban arefesini kurban bayramına bağlayan gece. O da çok sevap. Hacıların hacca gittiği zaman hacıların hacca gittiği zaman ne zaman oluyor bu gece? Arafat'tan Müzdelife'ye indiği gece oluyor. Bak ne kadar kıymetli. Hacılar gündüz akşama kadar Arafat meydanında dua ettiler, gözyaşı döktüler, aman yarabbi dediler, affet yarabbi dediler. Akşam olunca bütün hacılar yollara döküldü, tozlara bulandı. Lebbeyk Allah'ım ve diye diye gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Müzdelife'ye. İşte o gece, işte o saatler, işte o akşam ezanından sonra işte de sabah namazı kılıncaya kadar o şeytan toş, toplama taşlarının toplandığı o gece yok mu? İşte o gece de çok kıymetli duaların makbul olduğu gecelerden biri. Benim bu akşamki konuşmamda bu müjdeler size yeter. Çıkın paralı Bu müjdeler yeter. Neden? Bir, her hafta perşembenin cumaya bağlandığı şu gece duaların kabul olduğu geceymiş. Daha ne istiyorsunuz? Ondan sonra önümüzdeki bir ay sonra Şaban'ın ortası gecesi, Berat Kandili gecesi, dualar makbulmüş. Daha ne istiyorsunuz? Ondan sonra ocağın sonundaki Ramazan bayramını, efendim, arefesini bayramına bağlayan gece, duaların kabul olduğu geceymiş, üç, ondan sonra iki ay, on gün geçecek, Şubat, Mart, Nisan'ın bir yerlerinde, efendim, kurban bayramı olacak. Kurban'ın arefesini, Efendim, gündüzüne bağlayan, bayramına bağlayan gecede çok kıymetli duaların kabul olduğu gecelermiş. Dört tane gece senede bir defa, beşincisi cuma gecesi her hafta bir defa, her hafta bir defa, her hafta bir defa, elhamdülillah. Allah'ın lütfu çok, her hafta cuma gecesi duaların makbul olduğu geceymiş. Biz de bu akşam, onun için bu perşembe gecesi, perşembeyi cumaya bağlayan gece, arkadaşlarımıza haber haber saldık. Cami yöneticilerinden izin aldık. Efendim burada toplandık. Elhamdülillah. Dua edeceğiz. Hatim indirdik. Hatim indirdik, cüzleri dağıttık. Hatim indirdik. Bir de Türkiye'ye hatim cüzleri ısmarladık. Onu bulsaydı dağıtacaktık şimdi size. Bir hatim de burada indirecektik. Çünkü Allah'ın kelamı okunduktan sonra İnde küllü hatmetin davetün müstecavetün buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ne demek bu? Manası şu ki hatim indirildi mi? Bitirildi mi? Kul hüzü birabbinnas okundu da sadakallahüleazim bitti mi? Ha, her hatim indirildiği zaman yapılan dualar makbuldür diyor Peygamber Efendimiz. Her hatmede efendim, müstecap olur dualar, Müstecap dua vardır. Onun için bir de hatim indiriyoruz ki, indirecektik ki cüzler olsaydı, daha dağıtacaktık, okuyacaktık, hatim indirecektik ama efendim, cüzler Türkiye'ye ısmarladık, gelmedi buraya. Ama biz arkadaşlara dağıttık, herkes okudular, 300, 500, buraya okunmuş olarak geldi. Şimdi hatim duamızı yapacağız bu konuşmayı bitirdikten sonra, dua edeceğiz yani. Hocam niye dua ediyorsun? Çünkü cuma gecesi yapılan dualar mı? Burada onda fırsatı yakaladık. Pazar varmış, manevi pazar varmış. Mükafat dağıtılıyormuş, bereket dağıtılıyormuş, hayır dağıtılıyormuş, sevap dağıtılıyormuş. Dualar kabulmüş. Biz de Allah'ın fukarası, Allah'ın evine geldik, dua edeceğiz. Cenab-ı isteyeceğiz muhterem kardeşlerim. Bu tamam. Efendim Beş tane hadis-i şerif okumayı yazmıştım buraya. Onları okuyacağım şimdi. Birincisi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: İzametü'l insan inkıtâ'u ameli illâ min selâs. Sadakâtun, cariyetün, Ev ilmin ilnun yuntefa bihi evvel edun salihun yed'u lahu sadaka Resulullah fima kal evkemal kemal kal İmam Müslim var. Buhari gibi İmam Müslim Müslim İbn Küteybe En Nişaburi çok büyük hadis alimlerinden en büyük hadis alimlerinden İslam tarihinin en büyük hadis alimlerinden birisi. O rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. İnsan öldü mü? Öldü. Ben kat'a ameluhu. Ameli kesildi, bitti. İşi biter. İnsan öldü mü saat durur. Hesap durur. İşi biter. İlla minselasi. Ama üç kişi hariç. Üç durum hariç. Sadakatın cariye eğer ölen insan arkada cari bir sadaka bırakmışsa, ne demek cari sadaka? Yani sen sadakayı götür fakire veriyorsun, al kardeşim ben sana acıdım, bu mübarek günde al sana sadaka ver. 3 Mart, 5 mark, 10 mark. o da Allah razı olsun diyor. Burada pek yoktur herhalde böyle dilenen ama Türkiye'de olur. Efendim, Türkiye'de Allah rızası için ver diye, Kapışıyorlar. Kamyonla e, yiyecek dağıtmaya gidiyorsun. Çamurlara bulanıyorlar. Efendim yiyecek alacak diye. Fukaracık çok Türkiye'de. Heh. Sadakayı bir defa veriyorsun bitiyor. Tık. Bitiyor. Tüfeği ağzından doldur barutu. Paça varayı tık. Ondan sonra sıkıştır. Tetiği çek. Dolma tüfekle bir atış yapılır. Bom. Bitti. Bir. Bir tane. Ama... Sadaka cari olursa, cari ne demek? Çereye ne Ne olursa, o zaman sevap devam ediyor. O zaman tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır, tıkır makine gibi sevap devam ediyor. E, arkada böyle bir devam eden sadaka bırakan birisi varsa, onun defteri kapanmaz. Sevabı yazılır durur. Neden? E, sadakayı cariye bırakmış. Tıkır tıkır makine gibi çalışan bir sadaka bırakmış. Altın yumurtlayan tavuk gibi bir şey yani. Saraka-i cariye ne demek? Türkçesine Altın yumurtlayan tavuk demek. Senin bir tavuğun olsa, her gün bir tane altın yumurta yumurtlasa ne yaparsın? Ne haber? Keyfin yerine gelir mi? Gıt gıdak, gıt gıdak diyor. Beyaz yumurta değil de, altından bir yumurta yumurtluyor. O büyüklükte bir altın yumurta yumurta. Ne yaparsın? Kimse görmeden meydanda şıkıdım şıkıdım oynarsın. Sevincinden oynarsın. Neden? Altın yumurta yumurtluyor, yumurtluyor benim tavuğum diye. Ha, bir insan arkasında öteki insancıkların istifade ettiği bir hayır bırakırsa ona hep savap gelir. Altın yumurta yumurtlayan tavuk gibi. Bir misal ver hocam. Sen gittin köyüne çeşme yaptırdın. Senin köylün eskiden suyu ta uzaktan getirirdi. Evlerde su yoktu. Efendim. Sırtla taşınırdı veya hayvanla, binekle taşınırdı veya efendim traktörle taşınırdı. Su yoktu. Sen bir çeşme yaptın. Güldür güldür su getirdin, akıyor boyuna. Herkes dolduruyor, dolduruyor, içiyor. Dolduruyor, dolduruyor götürüyor, tarlasını suluyor, evinde bulaşığını yıkıyor, abdestini alıyor, gusül abdestini alıyor, filan. Ha, senin hayrın devam ediyor. Sen o çeşmeden dolayı boyuna sevap kazanırsın. İyi hocam, çeşme olursa çeşme yaptırayım, tamam. Başka bir çeşidi var mı bunun? Var. Mesela senin köyüne giden yolda sarp bir iniş vardı, sarp bir çıkış vardı, bir dereden geçmek çok zor oluyordu. Sular azgın olduğu zaman, paçaları sıvayıp geçerken tehlike oluyordu. Bir iki defa da, efendim, kaza oldu da falanca adam devrildi, falanca şöyle oldu, falanca böyle oldu. Biz edebiyat okurken, e, orada geçmişti, efendim, Kızıl geçerken gelin alayı devrilmiş, sal mı devrildi, atını üstünden mi devrildi ne olduysa, gelin sulara kapılmış, kimse de kurtaramamış, yakma yakmışlar, ağıt düzmüşler hakkında. Efendim, kızınırmak, nettin allık gelini, nasıl aldın, allı fullu gelini diye yakma. Yani ağıt söylemişler. Ha, vay be! Sular azgın olduğu zaman, demek ki götürüyormuş insanları. Ölüm oluyormuş, koyunlar gidiyormuş, atlar gidiyormuş. Mesela Osmanlı Devleti'nin kurucusunun Ertuğrul Gazi'nin babası mıydı? Sudan geçerken boğuldu, şeyde Suriye'de Caber... Süleyman Bey, Süleyman Bey mi? Kutulmuş oldu Süleyman Bey mi? O şeyden geçerken ne oldu? Suya boğuldu gitti. Askerlerinin, adamlarının gözü önünde. Oluyor demek ki böyle şeyler. şey. E peki öyle bir köprü yapsa birisi, üstünden herkes emniyetle geçse, arabalar geçse, insanlar geçse, dua etmezler mi? Ya Eskiden burada kaç kişi öldürdü senede? Şimdi bunun üstünden emniyetle geçiyoruz bu köprünün. Tamam. Onun üstünden insanlar geçtikçe yaptırana sevap yazılır. Sadaka icari işte altın yumurta yumurta yumurtlayan tavuk gibi bu da boyda sevap kazandırıyor sahibine. Veyahut ağaç dikmiş adam. Çeşmenin başına efendi boş zamanında kazmayı eline almış bir tutacı dikmiş. Etrafında şöyle e, efendim koruyucu şeylerle korumuş, şeyler gelmesin, keçiler gelmesin, yemesin yapraklarını diye, çocuklar dallarını kırmasın diye, ağaç kuvvetlenmiş, köklenmiş, koca bir dut ağacı olmuş. Şimdi herkes üstüne çıkıyor, dutlarını yiyor. Kimsenin haberi yok, yani kim dikmiş bunu? Olsun, Allah biliyor. Allah biliyor, onun üstüne çıkıp da Oradan dut yedikçe herkes, çoluk çocuk, aman şuradaki dut olgunlaşmış, aman şunu koparayım, aman silkeli aşağıdan ben toplayayım. Ha, O dutu yedikçe dikene sevap gider. Hocam insanlar gelmiyor da üst dallarına kuşlar geliyor onlar gaz alıyor. Kuşlar yese ona da sevap var. Hiç kimse yemiyor da altında ağacın gölgeleniyor. Gölgelenmesinden bile sevap var. Dalı kırılmış da, ocak yakmış da ısınmış, ısınmasından bile sevap var. Demek ki herkes öldü mü işi bitiyor ama arkasında cari hayır bırakan, sadaka bırakanın işi bitmiyor. O zaman ne yapacağız? Aklımız varsa elimizden geldiğince iyi işler yapıp arkada eser bırakmaya çalışacağız. Ya cami, ya mektep, ya kurs, ya köprü, ya çeşme, ya ağaç, ya kuyu, ya yol. Neyse, bir hayır, bir şey yapmaya çalışacağız. Sonra hocam, hoşuma gitti bu iş. Ev ilmun yuntefa'u bihi. Yahut adam alim imiş, ilim öğretmiş, o ilimden istifade ediliyor. Bu adamın da defteri kapanmaz, ona da sevap yazılır. Mesela, Adam tefsir kitabı yazmış. Herkes okuyor. Mesela ben şimdi bu hadisleri burada efendim Seyyid Ahmet El Haşimi isminde birisi toplamış Muhtarul -e Hadis diye. Bu kitaptan seçtim. Şimdi bu adam ölmüş. Çoktan ölmüş bu adamcaz. Ama ben bunun kitabından okudum da size vaaz ediyorum diye bu adama sevap yaz diyor şimdi. Bu adam Mekke'de ölmüş. Belki kemikleri bile çürüldü. Belki çürümedi ve Evliya'nın kemikleri çürümezmiş. Eşleri çürümezmiş. Ama sevap yazılıyor. Ya da efendim tıp kitabı yazmış. filanca hastalık şöyle tedavi olur. Veya şifalı otlar kitabı yazmış. Şu otu alır kaynatırsan şu hastalığın geçer. Adam da onu yapıyor. Ha, bu derdim geçti ya. Karnı ağrıyordu, geçti. Allah razı olsun, tamam. Faydalanılan bir ilim bırakan insanın da sevabı yazılır durur, okundukça. Medineli bir Hacı Osman Efendi vardı, Şifalı Otlar diye bir kitap yazdı. Evliyaullah'tan birisiydi, Allah-u Alem. E şimdi ona hep sevap yazılıyordur o kitabı okundukça. Bu kitabı yazana sevap yazılıyor, İmam Gazadi'ye sevap yazılıyor, İmam Buhari'ye sevap yazılıyor, İmam mü Müslüman sevap yazılıyor. Allah senden razı olsun. Demek ki faydalanılan bir ilim bıraktı mı insan, sevap yazdı. Ya da, hoca talebi yetiştirmiş, talebeleri hoca olmuşlar şimdi, onlar ilim öğretiyorlar, tamam o hocaya da sevap yazdı. Neden? İlmi kitap şeklinde bırakmadı da, talebe yetiştirdi, talebe bıraktırdı, ondan istifade ediliyor. Şimdi ben bu arada, bu biraz bana yaradı. Ben İlahiyat Fakültesi'nden emekli profesörüm. Birçok talebe yetiştirdim, geldi geçti. Herhalde onların hocası sayılır. Okuttum, yetiştirdim. Tamam, şimdi bunların hepsi profesör oldu. Hepsi değil de, yani bazısı profesör oldu. Profesör oldular, efendim televizyonlarda konuşma yapıyorlar. Telebe, tamam. Ben övsem bile, onlar konuştukça bana sevap gelir. Neden? Terebe yetişti. Hocam, sırf sen yetiştirmedin ki İlahiyat Fakültesi'nde başka profesörler de vardı, hepsinden okudu. Olsun, Hz. Ali Efendimiz bana bir harf öğretenim, ben köylesi olurum buyurmuş. Bir harf bile öğretmek, bu nedir? Bu sopa gibi, ucu kancalı, elif. Tamam, harf bile öğretmek, sevap. Bu nedir böyle yapıp, karnına bir nokta koyuyorsun? Cim. Cim karnında bir nokta. Bu nedir? Böyle ağzı açık havaya doğru. Aşağısında da var. Ayin. Ayin harfinde ağzı havaya doğru açık. Tamam. Şu kuzu gibi ne? Böyle. F. Şu koyun gibi, koç gibi olan ne? Kaf. Şu orak gibi olan ne? Lam. Tamam. Bak. Orak gibi. Şöyle sapından tutuyorsun. Otu da şöyle tutuyorsun. Cıp. Tamam. işte o lam harfi. Tamam. Fazl öğretse bile sevap var. Demek ki hayır bırakanın defterine sevap yazılıyor. İlim bırakanın defterine sevap yazılıyor. Ev veledün salehun yed uleh. Kendisine dua eden bir evlat bırakanın da defterine sevap yazılır. Evladın var mı? Var hocam. Müslüman yetiştirdin mi? Yetiştirdim hocam. Namazlarını kılar mı? Kılar hocam. Kur'an'ı bilir mi? Su gibi okur hocam. Tesbih çeker mi? Çeker hocam. Tamam. Sen öldün mü? O çocuk ibadet ettikçe, sana dua ettikçe sana sevap yazılacak. Neden? Sen yetiştirdin. Senin evladın, senin oğlun. Başkaları, başka şey yetiştirmeye çalıştırıyor çocuğunu. Para nereden çok gelecek diye yetiştirmeye çalışıyor, sen Müslüman yetiştirmişsin, elhamdülillah. Kimisi kızı olunca, bale dersleri veriyor, kimisi şan dersleri veriyor. Şan dersleri ne demek? Sesi güzel çıksın diye, Aa diye böyle notalar, bilmem neler filan, ona heves ediyor. Kimisi dans öğretiyor. Dans dershanesi, samba, rumba, başka neler var? abidik gübidik şeyler, i̇şte onları öğretiyor, onu, onu seviyor kimisi. Hulahub, efendim, Vals, bilmem ne, herkes ona heves ederken bu evladını Allah'ın sevdiği kul olarak yetiştirmiş, o da ona dua ediyor, tamam onun da defteri kesilmez, dürülmez. Evet, demek ki buradan çıkacak ders nedir, bu hadisten çıkacak ders nedir? arkamızda eser bırakacağız. Âlimsek ya kitap yazacağız ya ilim adamı yetiştireceğiz, onlar bize dua edecek. Ya da babaysak, anaysak hayırlı evlat yetiştireceğiz. Hocam benim bu öksüzümün babası küçük yaşta ölmüştü, ben kadınlık halimle bu çocuğu ben yetiştirdim, öksüz öksüz yetiştirdim, kendim çamaşır yıkadım el işi yaptım, örgü ördüm, dantel sattım, bu çocuğumu yetiştirdim, büyük adam oldu. Bazen böyle oluyor. Bir kadın, bir çocuk yetiştiriyor. Tamam. Allah razı olsun. İşte o, o sevap ona gidecek. İyi Müslüman yetiştirdiği zaman sevap ona gidecek. Evlatlarımızı Müslüman yetiştirelim. Evladın iyi ve Müslüman yetiştiği nereden belli olur? Sen olmadığın zaman Evladının peşine hafiye tak. Polis, gizli polis tak. Takip et bakalım, sen olmadığın zaman bu çocuk nereye gidiyor? Namaz vakti olunca ne yapıyor? Cuma olunca ne yapıyor? Bir incele bakalım, bu çocuk ne yapacak sen yokken? Senin baskın yokken, sen höt demediğin zaman, baston göstermediğin zaman, darılırım bak ha demediğin zaman, senin hatırın bahis konusu olmadığı zaman, senin çocuk ne yapacak? Boş ver namazı mı diyecek? Camiin, caminin yolunu mu unutacak? Efendim, futbola mı koşacak? Ne yapacak? Nereye, nereye gidecek? Yani bir kartana mı gidecek? Yanlış telaffuz ettiysem düzeltin, Efendim, nasıl yetiştiriyorsan, işte o çok önemli. Evladımızı hayırlı yetiştirmez, çalışalım. Üçüncü hadisi şerif. Efendim El keyyisu men dane nefsahu amile lima ba'de'l mert. Vel acizu men etba nefsahu heva ve temenna ala'llahi'l emani. Bunu da İmam Tirmizi rivayet etmiş. Biraz kısa keseceğim. Çünkü dua edeceğiz. İşi de fazla uzatmak istemiyorum. Peygamber Efendimiz akıllı insanın tarifini yapıyor. Akıllı insan, zeki insan kimdir? Bunun tarifini yapıyor. Kim yapıyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleri akıllı insanı bize anlatıyor. Nasılmış akıllı insan? El keyyisi zeki insan men dale nefsuhu amile lima badelmet. Zeki insan nefsine hakim olup ahirete hazırlanan insan. Vel acizi, hiçbir elinden bir iş gelmeyen, aklı hiçbir şeye ermeyen aciz insanda kimdir? Men etba nefsehu hevaha, nefsini hevayı nefsin şehevatının peşine salıveren ve temennâ ile emaniye, Allah'tan da gene beni affeder, mağfiret eder diye bu haline rağmen efendim ümit besleyen kimsedir, aciz kimse diyor. Şimdi bunu biraz açıklayalım. Muhterem Kardeşlerim, şimdi herkes ölecek ama defteri şu üç kişinin kapanmayacak dedik. Efendim, ölümü Müslüman unutmayacak. Ölümden sonrası için hazırlanacak. Akıllı insan, nefsine sahip olup ölümden sonrasına hazırlanan insandır. Nefsine hakim olacak. Şimdi nefsine hakim olma niç, niçin söylüyor Peygamber Efendimiz? nefis nerede, nefis kim nasıl hakim olunur bu nefse şimdi insanın içinden melek insana der ki bugün cuma gecesidir hadi git camiye namazını camide kıl da yasın namazını camide kıl da sevap kazan şimdi bunu kim söylüyor melek söylüyor melek söylüyor sevap kazansın diye melek söylüyor hadi git camiye Zaten eee Königswinter'de bir tane cami var. Kalkitschü camide namazını camide kıl ya. Cevap kadar mübarek cuma gecesi. Şimdi adam bu sesi duyuyor içinde. Birisi buna camiye git dedi içinde. Nefsi ne diyor? İnsanın içinde nefsi emmaresi var ya. Nefsi nefsi diyor ki yao diyor sabahdan akşama kadar çalıştım, yoruldum. Çekiç salladın, kaynak yaptın, efendim fabrikada yük taşıdın, yoruldun. Otur aşağı diyor. keyfine bak diyor. Şimdi yemek yedin diyor, ye. biraz üstüne çay içersin diyor, evde kılarsın namazı diyor. Nefsi ne yapıyor? Rahatı istediği için camiye göndermek istemiyor. Camiye gitme diyor. Hayırlı işe, camiye gitme diyor nefsi. Ha, nefis insanı iyiliklerden, engeller günahlara koşturur. Camiye gidip ne yapıyorsun ya? Orada sakalda sakalda sofu sofu insanlar var. Sen öbür taraftaki eğlence yerine gitsen orada çalgı var, eğlence var, efendim tavla var, efendim kağıt var, poker var, efendim bilardo var, bilmem ne var. Ya kahvehanenin keyfi, zevki varken camiye gidip ne yapıyorsun o sofuların arasında? Gitme. Ne diyor bunu? Kim diyor? İçeriden nefis diyor, o taraf daha tatlı diyor, orada arkadaşlarım var diyor, seni bekliyorlar diyor, onlar da ne tatlı arkadaş diyor, bedavadan insana sigara verirler, Gel benden bir sigara, gel seni bugün bir eğlence yerine götüreyim, paraları ben çekeceğim bilmem ne, ne iyi arkadaş bak, eğlenceye götürüyor, o zaman nefis camiye gelmek istemez, eğlenceye gitmek ister. Ya bir sirk gelmiş, gel şu sirke bir gidelim, Efendim şu hokkabazı seyredelim. Şu aslan oynatıcısının aslanı nasıl ateşin üstünden atlattığına bakalım. Çok keyifliymiş. Adam şey çok numaralar yapıyormuş ipin üstünde, bisikletle geçiyormuş. Bir taraftan öbür tarafa üstüne de birisi çıkıyormuş. O da şöyle yapıyormuş, şöyle yapıyormuş. Ne numaralar ya? Gel oraya gidelim. Ha çok meraklandım ya. Hadi gidelim. E cami? Melek de camiye gidelim demişti. Melek, Melek sesi zayıf kalır, nefsin istediği tarafa gidebilir insan. Çünkü nefis, zevkli, keyifli, tatlı, eğlenceli, rahat tarafı ister. Halbuki sevaplarda bazen zahmet vardır, bazen de masraf vardır, bazen de tehlike vardır. Mesela cihat tehlikeli değil mi? Can pazarı. Mesela hac zahmetli değil mi? Hocam hem zahmetli hem masraflı. Dünya kadar paracıyı biriktireceksin, Onlara efendim harcıacaksın, hacca öyle gideceksin. Bir de orası sıkışıkmış, izahın varmış, ezilen oluyormuş. Vesaire vesaire. Zahmetli bak. Namaz da zahmetli. Abdest almak da zor. Gideceksin de abdest alacaksın da ondan sonra camiye gireceksin de. Ha, ibadetler oruç da zahmetli. Sabahtan akşama ağzı kuruyor insanın. Yaz günü var, kış günü var. Efendim zor. Tamam. İbadetler zor olduğundan Şehvetler, günahlar kolay olduğundan nefis şehvetli tarafı ister, sevaplı tarafı melek söylese bile insan nefsin tarafına gittiği için Peygamber Efendimiz diyor ki, akıllı insan nefsine hakim olup ahirete hazırlanandır diyor. Neden? Nefis engel oluyor da ondan. Nefsini yen demek istiyor yani. İçinden gelen duyguları yen. Kendine hakim ol. Sabahında... Hocam yapma ya evimizde kılıyorduk işte şimdiye kadar. Ama camide kılarsan 27 kat daha fazla sevap var. İyi ama yani bu sabahın erken vaktinde camiye gitmek de zor. İşte nefis zorluğu istemez. Zahmeti biraz çekmek lazım. Nefsi yenip camiye gelmek lazım. Nefsi yenip hacca gitmek lazım. Nefsi ha nefse hakim olup oruç tutmak lazım. Nefse hakim olup günahlardan kaçınmak lazım. Nefse hakim olup sevaplı işleri yapmak lazım. Akıllı insan nefsine hakim olup ahirete hazırlanandır. Aciz insan da nefsinin peşinde gidendir. Niye aciz? Nefsini yenemiyor da ondan. Hacı baba sen sigara içiyor musun diyorum. İçiyorum diyor. Ben de takılıyorum. Biraz şakacılığım var. Diyorum ki şu kadarcık sigara senin gibi peydivan adamı yeniyor diyor şu kadar sigara, koca pehlivanı yeniyor. Neden? Bu adamın dediği olmuyor, bu sigaranın dediği oluyor. Sigara bu adamı yeniyor. Tuşa getiriyor. Bıraktım diyor. Bırakamıyor, gene yakıyor. Sigarayı bırakamıyor. Neden? Aciz de onda. Aciz insan nefsinin arzusu peşinde gider. Zeki insan nefsini yener. Zor bir şey. Bunu ben söylemiyorum. Zor şeyi Peygamber Efendimiz e söylüyor. Sallallahu aleyhi Ne yapacağız? Aklımızı kullanacağız. Meleğin sözünü dinleyeceğiz. Kur'an'ın sözünü dinleyeceğiz. Hocanın sözünü dinleyeceğiz. Dinin sözünü dinleyeceğiz. Sevaplı işleri yapacağız. Zahmetli bile olsa. Günahlı işlere gitmeyeceğiz. Keyifli, zevkli bile olsa. Akıllı insan nefsine hakim olup Efendim ahirete hazırlanandır, aciz insanda, nefsinin, hevasının, arzusunun peşinde koşup, ondan sonra da Allah hasfeder diye ümit edendir diyor Peygamber e. Demek ki çalışmamız lazım. Demek ki nefsi yenmemiz lazım. Muhterem kardeşlerim, bunu anladık mı? Etti üç hadisi şerif. Şöyle, efendim, ya, gelelim şeye. Dördüncü hadisi şerife, Kefa bil mevti müzehidden fit dünya ve murak fil ben fit akhire. Ahmed bin rivayet etmiş bu dördüncü hadisi şerifi de. Ne demek? Ölüm insana yeter. Ne olarak yeter? Müzehidden fit dünya. Şu dünyanın kıymetini beş para etmediğini anlatmak bakımından yeter ölüm ve murakkıben fil ahire ahiretin kıymetli olduğunu anlayıp da ahireti kazanmaya çalıştırmak için ölüm yeter insana. Ölüm uyandırır insanı. Nasıl uyandırır? Bu dünyanın boş olduğunu anlattırır, kıymetsiz olduğunu anlattırır, ahiretin önemli olduğunu anlattırır, ahirete koşturur, efendim, dünyadan züht üzere efendim, yaşa Bayağı sevk eder. Ölümün böyle bir özelliği vardır. İnsan gider bakar ki vay be bu benim sınıf arkadaşımdı. Bak benden önce ölüverdi. Vay be bu benim talebemdi. Yaşça benden daha küçüktü. Benden önce öldü. Benim kaç tane talebemdi? ya. Sırayla olmuyor bu ölüm. Yaş haddine göre de olmuyor. Bakıyorsun Allah Allah. Talebesi ölüyor hocası yaşıyor. Hasta yaşıyor, hastanın başında bekleyen ölüyor. Təsübuhanelah. Torun ölüyor veya oğul ölüyor, torunlar bebeğe kalıyor, de de bakıyor. Subhanallah. Ha, ölüm böyle ansızın gelebiliyormuş. Demek ki bana da gelebilir. Ahirete hazırlanayım diyecek insan, ahireti kazanmaya çalışacak. Efendim dünyanın boşluğunu anlayacak. Ya o. Falanca adam dünyalık için koşturdu, koşturdu, koşturdu. Efendim daha tadını tadamadan, kazandıklarını yiyemeden öldü. Bazen öyle oluyor. Çok görüyorum ben. Adam çok güzel bir köşk yaptırıyor. Özene, bezene dünyanın masrafını harcıyor böyle. Böyle. Deniz kenarında yalı, efendim dağ başında bahçeli köşk. Kocaman şey yaptırıyor, içine giremiyor. Allah! Böyle çok özenene böyle bir şey de yapıyor yani kaderin bir oyunu da oluyor, öyle. Çalışmak lazım. Dördüncü hadis şerif de bitti, sonuna geldiğimiz konuşmamızın sonuncu hadisi şerif de de İbn Mace rahmetullahi dek. Bu da büyük hadis ustalarından birisidir. O rivayet etmiş bu hadisi şerifi on da okuyacağım bitireceğim. Yeşka uya mel kıyame el enbiya. Sümme ulema, sümme şühada. Kıyamet gününde insanlar hesaba çekilecek. Sevaplar, günahlar tartılacak. Tamam. Arkada sevap kazanmamıza sebep olacak eserler bırakmayı demin söyledik. Bir de bazı insanlar bazı insanlara şefaat edecek. Şefaat var mı? Var. Ayet-el-Kürsü'de ayet bile okuyoruz her gün. o, en يَشْفَعُوا illa اِلَّا بِيْزْنِ Demek ki Allah'ın izni olduğu zaman bazıları şefaat ediyormuş. ayet el bile biliyoruz ki iyi kulların, bazı kullara şefaat etmesi var. Şefaat etmek ne demek? Ya Rabbi, bu kulunu affediver. Ne olursun Ya Rabbi, bağışla bu kulunu. Bu cehenneme düşecek gibi olmuştu ama, affediver Ya Rabbi. Erhamdürrahimisin Ya Rabbi, affediver. İşte bu şefaat. Kim şefaatçilerin başı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapacak Peygamber Efendimiz? Secde-i Rahman'a kapanacak, ümmetinin affını isteyecek. Bizim bizim isteyecek. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem. Şefi'ül bin şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefatim ümmetimin günahkarlarına olacak. Şefaat edecek. Peygamber Efendimizin bir sıfatı nedir? Şafi' şefaat edeceğim. Bir sıfatı nedir? El müşaffa Kocaman o ikincisi ne öyle? Kocaman kocaman ayın çatlata çatlata el müşaffağ. Ne demek o? Şefaati kabul olunan demek. Şafi şefaat eden demek ama her şefaat edenin, her rica edenin ricası kabul olmaz. Kabul olur mu? Gidersin ne olur şu işi yapıver dersin. Yok der bazı makamlar. Olmaz. Yasah hemşerim. Hadi bakalım yap şimdi. ''Yasak'' dedim, hadi geç bakalım. ''Ya etme şuradan geçiverelim işte.'' ''Olmaz.'' ''Yasak'' Çünkü bir doğru tut, Mehmetçik geçemezsin. ''Neden?'' ''Yasak'' dedi. ''Ya şu geçiversin işte, çok dolaşacak. Şuradan geçiversin, şuraya var.'' ''Yasak'' ha, Her şefaat sökmüyor, tutmuyor. Bazılarını da şefaatini kabul etmiyor. Makam ama Peygamber Efendimiz nasıl bir kimseymiş muhterem kardeşlerim? Eşşafi'e, <gülüyor> şefaat edici. El <gülüyor> müşeffâh, şefaati makbul. Şefaati Allah tarafından kabul edilen. Şefaati muteber, şefaati geçerli. Al eline beratı, kağıdı, göster meleklere. Resulullah'ın şefaati bu, hız geçers. Peygamber Efendimiz'in imzası oldu mu? Şefaati oldu mu? Ricası oldu mu? Duası oldu mu? Yaşadı insan, kurtulur gider. Allah bizi Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatını, teveccühüne erdirsin. Şafiye ve müşaffak şefaati kabul oldu. Demek Peygamber Efendimiz. Kıyamet gününde en önce Peygamber Efendimiz şefaat edecek. Hem de birkaç defa, birkaç yerde, birkaç makamda birkaç türlü şefaat olacak. O uzun bir iş, onu bu akşamın zamanına sığmaz. Dinleyenleri de bıktırmamak lazım. Tabii biz bıkmayın diye şimdi şeker mekan hazırladık haberiniz olsun. Şeker de dağıtacağız, iş tatlı olsun diye bir suyu da dağıtacağız. Bıkmayın diye şekerin tadı ağzınıza gelsin, kaçmayın sana. Şeker var. İşin sonunda. Çocuklar kaçmasın. Kıyamet gününde şefaat var mı? Var. Kim edecek? Başta Peygamber Efendimiz. Peygamberlerin şefaati var. Yeşfe'u yevmel kıyâme el-enbiya. Önce peygamberler şefaat edecek. Çıkacaklar, Peygamber Efendimiz şefaat ettikten sonra Peygamberler ümmetinin ihlaslı, imanlı, bağlı fertlerine şefaat edecekler. Ya Rabbi bu benim ümmetimde, Bu da geçiversin. Bu da versin. Hadi bunu da affet Ya Rabbi. Geçecek. Peygamberler şefaat edecek. Tamam mı? Başta Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz bize şefaat edecek. Özel, özel, özel kişilere şefaat edecek. Öteki peygamberler kendi ümmetlerine şefaat edecekler. Tamam mı? Yiş ve uyeve mektiye El enbiya Peygamberler şefadici. Bir. Sonra kim tahmin edin? Ben okudum gerçi şey ama El Ulama, alimler şefadici. Tabi Evliya dedi arkadaşımız doğru, Evliya olan alimler. Çünkü alimlerin bir kısmı makbul değildir. Allah bazı alimleri sevmez. Hatta cezalandırır. Hatta ilk evvel onları cezalandırır. Sen ne biçim alimdin? Sen niye alimliğini güzel yapmadın? Gel bakalım sana fışmım, gazabım çok diye önce alimleri cezalandırabilir. Alimin iyi alim olması lazım. İyi alim ne demek? Evliya alim olacak. Evliya alim olacak. İlmi kendisine fayda vermemiş. Başkasına öğretmiş de kendisi yalnız kaldığı zaman günah işlemiş. Tamam. O neye benzer öyle alim? Muma benzer. Şamdan'a benzer. Şamdan'daki muma benzer. E neresi benzer hocam? Mum efendim, şöyledir, adam böyle. Mumun kolu yok, bacağı yok, gözü yok, kaşı yok, boynu yok, beli yok. Mum alime nasıl benziyor? Mum kendisi yanmıyor mu? Yanar mı? Yanar. Yalnızca etrafı aydınlatır mı? Aydınlatır. Ama kendisi biter mi? Biter. Ha, Bildiğini uygulamayan alim o muma benzer ki kendisini yakıyor, yakıyor, etrafı aydınlatıyor ama kendisi yanıyor, kendisi bitiyor. Bak kendisine faydası yok. ile amil olmazsa, ilmini uygulamazsa, Yalan söylemek günah. E sen yalan söylemenin günah olduğunu biliyorsun da niye yalan söylüyorsun? Telefonda bak seni soruyor. Falanca bey evde mi? Karına diyorsun çünkü. Ben evde yokum. Niye yalan söylüyorsun. Hani yalan söylemek günahtı. Vallahi da şöyle de böyle de bilmem dedi. Satıcıçlığıyor ki. İdare etmez vallahi, senden önce daha çok verdiler de vermedim, ama sana vereyim. Peki benim ne kıymetim var ki sen ona vermedin de bana veriyorsun, yalan söylüyorsun. Ben seninle tanışmıyorum, senin dükkanına ilk defa geldim, senden önce daha fazla verdiler de vermedim diyor, ondan sonra daha hızlı bana veriyorsun, yalan. Yalanla iman bir arada eğlenmez, dürüst olacak, yalan söylemeyecek. Bildiğini uygulayacak. <gülüyor> çok misalleri vardır bu işlerin. Alimin evliyası. alimin evliyası şefaat edecek. Bak peygamberden sonra alim gelir. Neden? Peygamberlerle alimler arasında bir derece farkı vardır. Peygamberlik derecesi. Allah alimleri sever. Peygamberlerin vazifesiyle alimler devam ettir. Öyle alimlere can kurban. Öyle evliya Allah'a can kurban. Neden? Evliya da ondan İlmiyle amil de ondan, dürüst de ondan, halkın malında gözü yok da ondan, halkın iyiliğini istiyor da ondan, doğruyu söylüyor da ondan, dalkavukluk yapmıyor da ondan kıymeti var. Önce peygamberler şefaat edecek. Sünme el ulema, evliya alimler. Herkes değil evliya alimler. Olur mu hocam zamanımıza da evliya alim? Her zaman da vardır. Kimisi saklıdır, kimisi ortadadır. Bazen bilinir, bazen bilinmez. Bazen adam kendisinin evliya olduğunu bilmez ama evliyadır. Bazen kendisi de bilir, halk da bilir. Bazen halk bilmez, sevmez ama evliyadır. Dokuz köyden köve, ko kovarlar doğruyu söyledi diye. Şimdi bugün telefon geldi Rize'de. Hocam... Efendim... Rize'deki bir arkadaşımız bir köyde imam. Arkadaşımız imam, imam, caminin imamı. Onu ziyarete sakallı arkadaşları gitmiş. Kimler gitmiş? Bizim arkadaşlar. Bak buraya da geldi biz. Fazla efendi, bak sizin cami sakallı arkadaşlarla dolu. Böyle sakallı arkadaşlar gitmiş bizim imamın yanına. Halk bir kızmış buna, tabanca göstermişler, İmam'a tabanca çekmişler, bir daha bu arkadaşlarım gelmesin diye. E yahu dedim Fatih Sultan Mehmet Han'da gitseydi onda mı almayacaklardı, o da sakallıydı. Barbaros Hayrettin gitseydi onda mı almayacaklardı, o da sakallıydı. İstiklal Harbi şehitleri gitseydi onlar da mı almayacaklardı, onlara da mı tabanca çekeceklerdi? Bu ne, bu ne gaflet, bu ne cahillik, bu ne dalalet? bu ne felaket ya ya bu adamlar ne yaptılar anlat bakalım bu sakallılar ne yaptılar e, biz, hocam köyümüze geldiler caminin içi sakallı doldu ya ne yaptılar bu sakallı adamı? sakal sünnet değil mi sakal sünnet değil mi sünnet sakal kazımak haram değil mi haram e sen kazımışsın haramı işlemişsin e Allah affederse affetsin Mazeretin varsa bilmiyoruz, belki memursun, belki askersin, filan. Bu da Sünnet'e tutmuş yani sen bunun nesine kızıyorsun? Sonra bunların hepsi yüksek tahsilli. İlahiyat fakültesi mezunu. Daha ne istiyorsun? Tahsilli. Sonra sen bu imamı camiye getirmişsin, imam yapmışsın. E, yani insan din adamına hürmet etmez mi? Şu Almanya'da görmüyor musun din adamlarının kıymetini, hürmetini? Var mı böyle din adamına yan bakan bir Alman? Herkes hürmet ediyor. Televizyonlara bakıyorum ben, rastelere bakıyorum, din adamı itibarlı burada. Bizim Türkiye'de itibarsız. Şimdi ben de sakallayayım ben? Birisi şimdi bana vapurda bir yerde sordu, unuttum ya tam nerede olduğunu. Gülcem geliyor, hafız sesinin şeyi böyle yani, hafız nerede vazife görüyorsun bakalım, hangi camide vazifelisin, yani nasıl bir edayla konuşuyor, amir patron işçisiyle konuşur gibi, hizmetçisiyle konuşur gibi, hoca öğrenciyle konuşur gibi. Ne, hangi memlekettensin evladım falan der. Hiç olmazsa hoca talebeye sorarken bir şefkatle gösterir. Bu öyle de yapmıyor. Hafız hangi camide görevlisin? Eda ve Seda sesinin tonu ve kafasındaki mantığı hor görüyor garibanın. Hor görüyor tamam olabilir. Ne yapalım? Hor görüyor. Şimdi ben de efendim dedim. Ben camide vazifeli değilim. E nerede vazifelsin o zaman? İlk bir sorarlar. Yani sorabilir miyim, müsaade eder misiniz? Herkesin özel hayatına bu kadar burun sokulmaz ki. Neyse. Yani müsaadenle sorabilir miyim, ne iş yapıyorsun falan diye sorarlar ama hafız oldu mu öyle hürmet etmeye lüzum yok. Hoca oldu mu hocaya da hürmet etmeye lüzum yok. Vahiz oldu mu vahize de hürmet etmeye lüzum yok. Adam kravatlı olmalı. Efendim sinek kaydı tıraşlı olmalı. Elinde... Pipo olursa daha kıymetli olur, sigara olursa iyi olur, ütülü pantolonlu olmalı. Efendim, Mercedes'ten inmeli, o zaman herkes can vermeye hazır, İki tarafa dizilir herkes. Efendim ben camide görevli değilim, peki nerede görevlisin o zaman? Gene sert, gene komutanın erafla konuşması gibi konuşuyor. Üniversitede görevliyim efendim. Ya öyle mi? E, öyle efendim. E, Müstahdem misin orada? Müstahdemler Allah'ın kolu değil mi? Çobanlar, işçiler, köylüler, müstahdemler. Yani Allah'ın kolu değil mi? Bunlar yani şey mi? Alt sınıf mı? Bunların kıymeti yok mu yani? Hayır efendim ben müstahdem değilim. Peki ne yapıyorsun üniversitede? Profesörüm efendim. Ya! Ay, ay. Profesörüm deyince... Adam başladı ceketini, mama, pantolonunu ilikleme her şeyini. Profesörüm deyince, iyi profesör olmuşuz ya. Yani yanlış bir iş yapmamışız. İyi ki üniversitede profesör olmuşuz, yoksa hapı yuttuyduk. Müezzin olsaydık kapı yuttuyduk. Hocaya tabanca çıkıyor bak, düzeli kardeşlere bak, hepsinin tabancası vardır ha. Düzeliler, Efe'dir. Tonyalılar daha Efe'dir. Trabzonlular nasıldır bilmiyorum, Ali. Hepsi tabancadır, biliyorum. Yani evvel Allah tabancasız gezmezler. Tabanca göstermişler oluyor. Neden? Hocanın kıymeti yok. Öyle şey olur mu ya? Öyle şey olur mu? Bina adam. Önce peygamberler şefaat edecek, sonra evliya alimler şefaat edecek. Hakimin evliya aldığı da belli olmaz. Evliya almak için de para pul lazım değildir kalbi temiz olması lazımdır. Bazen dağdaki çoban evliyalı. Tarihte okudum bir e, Halil Ata diye bir evliyanın hayatını. Birkaç kişi şehirden çıkmışlar yola. Semerkanta mı gideceklermiş? Orta Asya'nın meşhur bir ilim merkezine doğru gidiyorlarmış yolda. Bu Halil Ata mı, çoban Ata mı evliyaya rastlamışlar yolda. Kitap yazıyor yani. Ondan sonra Sormuş onlara Mubarek, nereye gidiyorsunuz böyle 3-5 kişi? Demişler ki biz ana baba diyarını terk ettik, büyük bir şehre gidip ilim tahsil etmek istiyoruz. Efendim şöyle bir evliya bir alim bulup, evliya bir alim bulup hizmetine girmek istiyoruz ondan şöyle marifetullahı öğrenmek istiyoruz, edebi öğrenmek istiyoruz ahlakı öğrenmek istiyoruz demişler o mübarek de şöyle bir bu tarafa bakmış şöyle bir bu tarafa bakmış demiş mağrıpta maşrıpta size o istediğiniz bilgileri verecek benden daha uygun bir kimse göremedim demiş çoban ya o, dağda Allah bazen çobanı evliya yapar. peygamberler peygamberlerin hepsi çobanlık yapmıştır. Çobanları garip görme. Çünkü insan okuma yazma bilmeden de Veysel Karani gibi cennetlik olur. O da şart değil. Allah'ın sevgili kulu olmak için kalbinin güzel olması lazım. Kalbi fesat olmasın, kalbi temiz olsun, niyeti halis olsun. Allah bazen çobanken bir evliyalı Bazen köylüyken verir. Yunus Emre oduncuymuş galiba. 40 sene odun kesmiş dağdan, tekkiye odun taşımış galiba. Oduncuymuş galiba. Allahu Ekber. Bazen oduncu evriya olur, bazen çoban. Yani bu iş parayla pulla da değildir, hatta bilgiyle de değildir. Bilgisini uygulamaktadır Kalbinin temizliği iledir, ahlakının güzelliği iledir. Efendim, Takvasıyladır. Önce peygamberler şefaat edecek, sonra evliya alimler şefaat edecek, sümme şüheda. Sonra kimler şefaat edecekmiş? Şehitler şefaat edecekmiş. Ben yaşadım. Darısı başınıza. Neden? Benim dedem şehit. Amcam şehit, dayım şehit. Biz sanakaleliyiz. Çok şehit gitmiş bizim ailede. Herhalde şefaat edecekse şehitler, biz yaşadık, elhamdülillah, Allah yoluna canlarını verdi. Köyün e, çıkış yolunda vedalaşmışlar, geride kalanlarla, hakkınızı helal edin demişler, hadi Allah ısmarladık demişler, biz bir daha görüşemeyiz demişler, bugün sizinle şu misafaa ettiğimiz ehller yarın kanlara bulanacak demişler, Hakkınızı helal edin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ertesi gün şehit haber gelecek. Ya. Onlar da şefaat edecek. Ama Allahu Ekber. Evliya alimlerin şefaati daha önce. Gördün mü işi? Şehitten daha önce geliyor evliya alim. Allah'ın sevdiği alim, evliya alim. Şeyitten önce şefaat ediyor. Nereden önce nereden çıkarttın hocam? Arapçada da sonra demek. Yeş ve uyemel kıyame kıyamet gününde şefaat edecek. En enbiya önce peygamberler. Sünme sonra sırayla sünme var. Sünmel ulama sonra evliya alimler şefaat edecek. Sünme sünme ne demek? Sonra demek. Alimlerden sonra şehitler şefaat edecek. Ya! Alimler şehitlerden önce geliyor. Allahu Teala Hazretleri öyle alimleri bulup öyle alimlere talebe olmayı nasip etsin hepimize. Bizim bir hocamız vardı. 1980 yılında yani bundan 17 yıl önce şu 13 Kasım günü vefat etmişti. Bak şimdi 13 Kasım Perşembe'ye, 1980 yılının 13 Kasım'ı da Perşembe'ydi. Perşembe günü öğleye doğru hocamız vefat etmişti. Biz hatmi onun için indirdik. Ama Evliya, Evliya alimiydi. her şeyini anlatayım müsaade ederseniz. Evliyaların hikayesini anlatmakta. Sevap olduğundan, oraya rahmet indiğinden birkaç şeyini anlatayım hocamızın efendim, olmuş birkaç hadisesini anlatayım. Yani evliyalığını gösteren, veliliğini gösteren birkaç e, olay anlatayım. Beni çok etkileyen olaylardan birisi, bir tanesi efendim Vehbi Vakkasoğlu diye bir yazar var. Kitapları var işte son devir evliyası filan diye o kitabı yazmadan önce bu vakası Vakkasoğlu karar vermiş. Ben böyle bir evliya kitabı yazayım. Eski devirlerin evliyasını yazan kitaplar var. Ben de Cumhuriyet devrinin evliyasını yazayım diye bir kitap şey yapmış. Planlamış. Planlayınca Arkadaşı olan bir as subay arkadaşına anlatmış, demiş ki ben böyle bir kitap yazmak istiyorum. As subay da demiş ki ben de o kitabı daktilo ederim sana, yardım ederim sana ya, güzel bir iş yapacaksın. Temize çekmekte yardımcı olurum, sen okursun, ben hızlı yazarım, tıkır tıkır tıkır tıkır, temize çekeriz, ondan sonra basılır, demiş. Olur, tamam, anlaşmışlar, ama as subay bu, orduda çalışıyor. Dilekçe verecek, izin alacak. Ben demiş, şu aylarda izin alacağım. Dilekçeyi vermiş. İzin alacak, Vehbi Vakkasoğlu ile kitabı temize çekecekler. Olmuş halbise bu. Vehbi Vakkasoğlu da sağ, İstanbul'da mektupla, telefonda sorarsınız. Tam temize çekecekleri zaman gelmiş, Assubay iznini alamamış. Komutan izinleri kaldırmış, askerlik hali kaldırmış. Çünkü Alemdağ füze topurunda görevliymiş, o füzeler de atom başlıklıymış. Yani Rusya'yla harp olursa o füzeler patlatacak, Rusya'ya doğru yerleştirilmiş konuşlandırma deniliyor ya. Yani Alemdağ'ın sırtlarına yerleştirilmiş atom başlığı bir patladı mı gidecek rükleyip bombalayacak atom Önemli yer yani. Atom başlığını fırlatan, füzeyi fırlatan cihaz arızalanmış. Arızalanmış. Tamir edememişler. Uzmandan gelmiş, müteahsızlar gelmiş, Amerikalılar gelmiş. Bulamamışlar. Çalışmıyor. Tam da o günlerde teftiş varmış. Paşa gelecekmiş, teftiş edecekmiş orayı. Çalışmıyor. Yani harb olsa patlamayacak. Füze gitmeyecek. Tabi komutan bütün izinleri kaldırmış. Çok da sinirli, telaşlı. Tam ben böyle şey yapacağım şimdi. Efendim teftiş olacak. İyi sicil alamayacağım falan diye üzülmüş yani. İzinleri kaldırmış. Şimdi bizim... ...bu az subayın rüyasına aksakallı, pembe yanaklı, mübarek bir zat girmiş rüyada. Evladım demiş, sizin füzenin arızası, bak şuradadır, gel. Şuradadır diye. Cihazda bozuk yeri göstermiş rüyada. Şurası bozuk demiş. As subay da kalkmış, ertesi gün komutana, komutanım demiş, ben bu füzenin arızasını gidereceğim. Bulacağım ve gidereceğim. E nasıl bulacaksın ya, Amerikalılar geldi, uzmanlar geldi, mühendisler geldi, efendim bu işi yapanlar, iyi bilenler geldi, arızayı bulamadılar, sen nasıl bulacaksın? Ben demiş bulacağım. Bana müsaade edin, fırsat verin, ben bulacağım, arızayı düzelteceğim. Rüyayı gördü ya, güveniyor yani rüyadaki şeyine. Efendim ben düzelteceğim ama demiş, Düzeltirsem komutanım, ben demiş izin istiyordum ya, şu ayda izinli olacaktım ya, düzeltirsem iznimi vereceksiniz demiş. İzinleri kaldırdınız ya, iznimi isterim bak demiş. Mükafat olarak iznimi isterim demiş. Sen düzelt de demiş, ben sana kimisi izin veririm. Sen yeter ki bu arızayı gider. Az subay gitmiş, günlerce, haftalarca mütehansızların arayıp bulamadığı, Makinenin başına, arızayı bulamadığı makinenin cihazların başına, nasıl cihazlarsa karmaşık, elektronik midir, nesidir, herhalde öyle bir şeylerdir yani. Bilmiyorum ben. Orayı açmış, burayı çıkartmış, o rüyada gösterilen yeri düzeltmiş, mekanizmayı çalıştırmış. Şeyde, komutan da ona izni vermiş. Rüyada bir evliya, bir mübarek zat, evladım... Sizin bulunmayan arıza şuradadır diyor astsubay da. Gerçekte gidiyor arızayı orada buluyor. Haftalardır çözülmeyen düğüm çözülüyor ve cihaz çalışıyor. Anlatabildim mi olayı? Şimdi bu astsubay sonra bizim bu 1980 13 Kasım'da ölen hocamızın resmini bizim dergide görmüş. Biz böyle bir resmini basmıştık, boy resmini. Sarıklı, cübbeli böyle halini basmıştık, Efendim, orada görmüş, işte demiş, rüyada bana arızayı gösteren buydu demiş, bizim hocaya yani, hocamız. E ya hocamız niye öyle himmet ediyor? Çünkü onlar Evliya'nın kitabını yazmaya karar verdiler, hocamızın da ismini yazmışlar, ondan sevdiği için onları böyle himmet ediyor yani, vefat etmişti abi. Ölümünden sonra kaç yıl sonra o kitaba bakın kaç yıl sonra basılmıştır yani işte böyle yani Allah bir kulu sevdi mi efendim evliya etti mi onun böyle ölümünden sonra da himmeti olur efendim ahirette de ne olur şefaati olur daha başka şeyler de anlatabilirim ama şey yapmayacağım uzatmayacağım işi şimdi efendim yaptığımız şeylerin duasını yapacağım ama bir hatim var bir hatim daha var iki hatim efendim daha başka şeyler var onun için şeylere okuyalım ihlasları okumaya başlayalım hatim dersini yapmaya geçiyoruz vazumuz bitti evzü billahi mine şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim kul hüvallahu ehad allahus samed lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad allahuekber La ilahe illallah, allahu ekber, allahu ekber ve lillahi'l hamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûl birabbil kalak min şerri ma khalaka ve min şerri vasıkın ila veqab ve min şerri nefasati fil ukad ve min şerri hasidin ila hased <Sessizlik> Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahilhamd Bismillahirrahmanirrahim Kul euz bi rabbin nasi melikin Nas, ilahin nasi <Sessizlik> Bin şerril vesvasil kannaas أَلَّذِيُ وَسْفِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اللّٰهُ أَكْبَر لَا ekber, إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَر اللّٰهُ أَكْبَر وَلِلَّٰهِ الْحَمْدِ بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Al-Rahman Alemin, rahim Maliki Yevdu'l-Din. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. İhdine s-sırâtan müstakîme s-sırâtan lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim velet dâllîn. <gülüyor> Amin. Herifli Ambi Mokrin. الاخلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه تدني التظيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُغِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى قُلَمْ مِنْ ربهم وأولئك, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَرَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Amin. Subhana rabbiyal aliyil alal Alhamdulillah alamin. Peygamber sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimiz her hatim indirildiği zaman yapılan dualar makbul olur diye buyurmuş. Bizim de şu hatimlerimizi indirdiğimiz şu anda yaptığımız duaları, yapacağımız duaları makbul dualardan eyle Ya Rabbi. Biz bu okunmuş olan iki adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 70.000 bin i tevhidi, 5.300 ihlas-ı şerifi, 45 Yasin'i, ayrıca başka bir kardeşimizin 41 Yasin'i, başka bir kardeşimizin 29 yasinini başka bir kardeşimizin 3000 adet Allahümme salli barik salavatını, ayrıca başka bir kardeşimizin 5000 adet ihlasını, kocası ve komşusuyla beraber, ayrıca 11 ihlası, ayrıca 12 bin ihlası, efendim, e, ve diğer kardeşlerimizin yapmış olduğu diğer zikirler ve hatimler ve salatü selamları lütfunla kereminle şu mübarek cuma akşamında duaların kabul olduğunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, efendimizin bildirdiği şu mübarek akşamda lütfunla kereminle kabul eyle ya Rabbi. Bu hatimlerden, zikirlerden, la ilahe illallahlardan, salavatü şerifelerden, surelerden, iflaslardan, yasinlerden ...hasıl olan ücuru sevabı... ...biz bu mübarek Cuma akşamında... ...evvela serverimiz, rehberimiz, önderimiz... ...Peygamberimiz muhammed Mustafa... Aleyhi i ehdalü ve ekmelü ve teslimat haziyetlerine ...şu diyarı gurbetten, şu camiden... ...arz ve hibe ve hediye ediyoruz. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin ruhu pakine şu anda vasıl edelim. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'i bunları okuyanlardan ve şu cemaat kardeşlerimizden ve şu Königs Winter Camii bize e, ikram eden, burada toplanmamıza e, sebep olan kardeşlerimizi, şu camiyi yapan kardeşlerimize, e, onların geçmişlerine de vasıl eyle Ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz'i onlardan da hoşnut ve razı Ya Rabbi. Amin. Okuduklarımızdan hasıl olan Ücuru mesubat peygamberi Peygamber sonra Peygamber Efendimiz'in mübarek ashabına, başta aşerî mübeşşere olmak üzere Ensar-ı Muhacir'in ehl Bedir ve şühedâ müslimin ve Güzat-ı Peygamber Efendimiz'in ezvacının, evladının zürriyet-i tayyibesinin ve kendisinden sonraki hülefasının, hülefâ-i raşidinimizin ruhlarına ...ve Peygamber Efendimiz'in manevi hizmetlerini, irşat vazifelerini, ilim öğretme, insanlara İslam'a çağırma vazifelerini asırlar boyu yapmış olan... ...bütün Evliyaullah-ı Mukarrebin ve Mürçidin-i Kamili'nin cümlesinin ruhlarına ve hasreten Ebu bekir Sıddık ve ali Murtaza ve sahib-i kiram... Rıdvanullah Teala Aleyhim Eşmeğin Hazaratından 17 yıl önce... Perşembe günü 13 Kasım 1980'de ahirete irtihal etmiş olan hocamız, mübarek mümşidimiz Mehmet Said Kotlu Hazretlerinin ruhuna hediye eyledik. Cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı vasıla eyliyerek. Bunları okuyan kardeşlerimizin ve şu mecliste hazır olan kardeşlerimizin ve şu caminin yapılmasına sebep olan kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün aba ümme hatının ecdad Ceddatı'nın İhvan-ı Ehevat'ının, Evlad-ı Zürriyat'ının, Yaran'ının ruhlarına da dereceleri üzere ikram ele yarım. Evet. Bu beldelere gelip de buralarda kendilerine emre hak vakı olup buralara defnedilmiş olan Mümin-i Minat ve Müslümin-i Müslümat'ın ve tarihte buralara kadar gelip de buralarda cihad etmiş olan mücahitlerin gazilerin ruhlarına da hediye edildik. Vasıl ele yarım. Amin. Evet. Sahir müminini müminat ve müslümini müslümanatın da dereceleri üzere hepsine ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün müslüman erkek ve müslüman kadınlara dua ederlerse onların sayısınca dua eden ecir kazanır diye buyurduğundan bütün müslüman kardeşlerimize de ayrı ayrı dua ediyoruz, hediye ediyoruz. Hepsine vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Cuma mübarek cuma akşamında Cümlesini şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle yarabbim ve hepsinin ruhlarını şad eyle yarabbi. kabirlerini pür nur eyle yarabbim bakanlarını âlâ ve yüksek eyle yarabbim eğer işlerinde kabirinde sıkıntı çeken azap gören varsa dünyada işlediği kusurlardan dolayı kabirde ceza çeken varsa onların azaplarını cezalarını affedip ref eyle ya Rabbi. Onlar da affı mağfirete namaz haleyle ya Rabbi. Biz yaşayan mümin kullarını da bu hatimleri okuyan, bu zikirleri yapan, bu sureleri okuyan, bu kelimeyi, tihvileri çeken salatu selamları getiren kardeşlerimizi de ya Rabbi sıhhat-ı üzere uzun ömürler sürmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Cümlemizi Hayırlı, sıhhatli, huzurlu, afiyetli, saadetli uzun ömürler yaşamaya vafa ederiz. Bu uzun ömürlerimize daima senin yolunda yaşamayı, ibadet ve taat etmeyi, böyle mübarek günlerin gecelerin kadrini kıymetini bilip dualar etmeyi, ibadetler yapmayı bizlere nasip eyle. Bizleri duası müstecap kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin cümlemizin vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan ile. Maddi, manevi, akli, ruhi, ahlaki kusurlarımız, hastalıklarımız varsa onlara şifalar ihsan eyla yarab. Bizi hem bedene, hem ruhen, hem kalben, hem aklen, hem ahlaken sıhhatli ve kuvvetli Müslüman eyla yarab. Gözümüzden perdeleri kaldırıp Hayatın, mematın, dünyanın, ahiretin hakikatini görüp, hakkı hak olarak görüp yaşamayı cümlemize nasip eyle yarabbim. Batılı, batıl olarak görüp, batıldan sakınıp korunmayı nasip eyle yarabbim. Şeytan karşımıza geçip, bizi aldatmaya çalıştığı zaman, nefis tembellenip bizi şehevata, hevayı, nefse sevk etmek istediği zaman, nefse ve şeytana uymayıp da, Kur'an-ı Kerim yolunda senin rızana uygun hareket etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Aklımızın, vicdanımızın, ilmimizin, irfanımızın, imanımızın bize gösterdiği yönde yaşamayı, çalışmayı, hareket etmeyi, ibadet etmeyi cümlemize daima nasip eyle ya Rabbi. Her türlü şer ve zarar sahibinden bizi koru ya Rabbi. Bizi şerlere zararlar o rahma ya Rabbi! Kimsenin önünde hor ve zelil düşürme ya Rabbi. Amin. Kimsenin karşısında mücadele edip de mahcup ve mağlup duruma getirme ya Rabbi. Amin. Düşmanların çizmesi altında bizleri inletme ya Rabbi. Amin. Kimsenin karşısında hor ve zelil etme ya Rabbi. akıyla, imanımızla ibadetimizi yapa yapa yaşamayı helal kazançlar kazanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bilhassa evlatlarımızı şu diyarı gurbetlerde iyi Müslüman yetiştirmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Evlatlarımızı yolunda daim eyle ya Rabbi. İmandan, Kur'an'dan, ihlastan, irfandan mahrum düşürme ya Rabbi. Amin. Bizden sonra, bizim hayatımızdan sonra, bizim gayretimizden sonra onlar kendi başlarına kaldıkları zaman meleklere onlara doğru yolu gösterdi ya Rabbi. Onları da şeytana nefse uydurtma ya Rabbi kıyamete kadar nesillerimizi sevdiğin, razı olduğun iflaslı kulları ile yarab. Bizim neslimizden Yarabbi fasık, facir, kafir, zalim, müşrik, münafık getirme Yarabbi. Bizleri ve evlatlarımızı imandan sonra Küfre düşenlerden etme Ya Rabbi! İzzetten sonra zillete uğratma Ya Rabbi! Kabülden sonra kapından kovulan bedbahlardan etme Ya Rabbi! Sevdiğin razı olduğun makbul kullarından eyle Ya Rabbi! Helal kazançlar kazanıp, helal kazançlarımızla sadakayı caniyeler, hayratu hasenat yapıp, Hayırlı eserler arkamızdan bırakmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kabre girsek bile sevap kazanmaya devamımızı, devam etmemizi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemizi, dinimizi bilen alim kullarından eyle ya Rabbi. Kur'an'ı öğrenen kullarından eyle ya Rabbi. Cümlemizin evlatlarını da bizler gibi, bizlerden daha iyi Müslüman eyle ya Rabbi. Amin. Bizlerden daha kuvvetli Müslüman eyle ya Rabbi. Şu diyarlarda... Camiler yapmayı, cumalar kılmayı, ibadetlere devam etmeyi nasip ettiğin gibi evlatlarımıza da İslam için çalışmayı nasip eyle ya Rabbi. Şu diyarlardaki Müslümanların sayısını arttır ya Rabbi! Bizim elimizden, çalışmalarımızdan, gayretimizden, derneklerimizden, faaliyetlerimizden nice insanların İslam'ın imanın güzelliğini öğrenip İslam'a gelmesini nasip eyle ya Rabbi! İlayete nasip eyle! Cihan'a, Müslümanları hakim eyle ya Rabbi! Amin. Cihan'ı karıştıran, milletleri birbirleriyle vuruşturan, zulüm yapan zalimleri def eyle ya Rabbi! Kâfirleri ref eyle ya Rabbi! Amin. Sevdin, sevdiğin, senin dinine, kitabına bağlı insanların dünyaya hakim eyle ya Rabbi! Amin. Müslümanlar arasındaki tefrikaları, ayrılıkları, düşmanlıkları, husumetleri, adavetleri İzale ile ya Rabbi. Amin. Müslümanların gönüllerini birbirleriyle sevdir ya Rabbi. Amin. Gönüllerini birleştir ya Rabbi. Amin. İman yolunda birlikte hareket etmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin cümlemizi süeda ve salihin zümresine ilhak eyle. Amin. Hem kendimiz salih kullar olup salih kul olarak yaşayalım hem de muslih kullar olarak başkalarının islahına Çalışalım, bizi başkalarını islah çalışmalarında muvaffak eyle yarar. Şu camileri kurduğumuz gibi, daha bunlardan daha geniş teşkilatlar kurmayı, mektepler, okullar, kurslar açmayı, böylece ilmi, irfanı neşretmeyi nasip eyle yarar. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen gelmeyen her türlü hayırlarına sen biliyorsun bizleri nail ve sahip ve mazhar eyle ya rabbi. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden bizi koru ya rabbi. Hayatımızda şu Kur'an-ı Kerim'i bize rehber eyle ya rabbi. Vefatımızda yanı başımızda yoldaş eyle ya rabbi. Kabirde arkadaş eyle ya rabbi. Kıyamet koptuğu zaman kıyamet gününde önümüze nur eyle ya Rabbi. Bizi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hangi sancağı altında, şu camide şu akşam toplandığımız gibi peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle, evliyalarla beraber eyle ya Rabbi. Aynen. Mahşer gününde insanlar titrir titraken, korkup terler içine batıp yüzerken bizi korktuklarımızdan emin mahfuz eyle ya Rabbi. La havfun alehim ve lahum yahsenun. Kendilerine korku da yok, mahzun olmak da yok diye bildirdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin ham sancağı altında yürüyüp cennetin kapısına geldiğimizde cennetin bekçisi Rıdvan kim o diye sorduğu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ''Ben Muhammed-i Mustafa'yım, Allah'ın Habibiyim'' dediği zaman cennetin bekçisi Rıdvan ''Bike ümmirtu en la ehtaha kableke ya Resulallah. Senden önce bu kapıyı kimseye açmamamı Allah bana emretmişti de, onun için ''Buyur ya Rasûlallah'' dediği zaman Resulullah Efendimiz'le cennete girmeyi nasip et ya Rabbi. Amin. Cennet içinde Peygamber Efendimiz'e bize komşuluk nasip et ya Rabbi. Amin kendisinden dünyada 1400 yıl uzakta dünyaya geldik göremedik ahirette beraberliğimizi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Gül cemalini rüyalarımızda ayanlarımızda görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimizin sevgisine şefaatine erdir ya Rabbi. Amin. Sünnetine uydur ya Rabbi. Amin. Yolunda yürüt ya Rabbi. Amin. Yanında hayırma ya Rabbi. Amin. Haçlar ümreler yapıp sabrini, türbe-i saadetini, mescidi saadetini tekrar tekrar her sene ziyaretler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dünyanın ve ahiretin daha başka bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarını bize erdir ya Rabbi. Amin. Dünya ve ahiretin her türlü şerlerinden koru ya Rabbi. Amin. Ahirette kulların, has kulların seni, mehtabı görür gibi ayın 14'ünü seyreder gibi seyredeceklerin zaman Bizi de o bahtiyarlar arasında eyle ya Rabbi. Cemalinle ferahlat eyle ya Rabbi. Rızvan eklerine vasıl eyle ya Rabbi. O Yasin Suresi'nde okuduğumuz Selamun kavlen bir rabbir rahim ayetinde müjdelenen selamına ermeyi, nazar olmayı, muhatap olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. O selama bize erdir ya Rabbi. O dar-i dahil eyle ya Rabbi. Cehenneme düşüp cehir cehir yananlardan etme ya Rabbi. dünyanın aldatıcı oyunlarına kandırma ya Rabbi. Şeytana nefse uydurma ya Rabbi. Bu diyarı gürbetlerde İslam'dan bizleri ve evlatlarımızı uzaklaştırma ya Rabbi. İman...